Kaza namazı kılmadan önce ezan okumalı mıyız diyor bayanlar için. <gülüyor> Bayanlarda zaten ezan okuma söz konusu değil. Hı hı. E, ama erkekler için kaza öncesinde hem ezan okuyacak sünnettir hem de gâhmet getirecek o da sünnettir. Hı hı. Yani terk edilirse ne olur? İşte sünnet terk edilmiş. Ezan okumanın ve gâhmet etmenin sevabından mahrum kalınmış olur ama namazı olur. Hı hı. Hanımlar için bir söz konusu değil.